Muhterem Müslümanlar mümin imanıyla ibadetiyle başkalarından ayrıldığı gibi davranışlarındaki ağırlık ve kar ve ciddiyetle de başkalarından ayrılır. Mümin nev'i şahsına mahsus bir havası, bir hüviyeti vardır. Mümin kendine az keyfiyeti gösterdiği her yerde Firenkçi ifadesiyle o orijinal karşılanır. Zira onun gibi insan yoktur. Onun gibi hayata bakan yoktur. Düşüncede başka, tasavvurda başka, davranışlarında başka, bütün amelinde, bütün müfulelerinde başka, bütün bu başkalıklarıyla insanlardan başka bir hayatı bir davranışı vardır. Ve asıl mesele de bu hüviyette görünmek. Asıl mesele, bu hüviyette örnek olarak insanımızın karşısına çıkmak. Fahri Kâinat Efendimiz bize bunu ders verdi. Asırlarca büyüklerimiz sahabeden başlayarak günümüze kadar bu meseleye rasanet kazandırmak, Rası hakikatler haline getirmek, bunu köklendirmek, sarsılmaması için lazım gelen her şeyi yaptılar mümini kendi hüviyetiyle görünebileceği havaya ulaştırmam. Müminin müminliği içinde, mümince davranışları içinde, kafir davranışlarına, ehl-i talalet davranışlarına yer vermemek. Müminler arasındaki, insanlar arasındaki münasebeti de aynı açıdan ele alacağız. Mümin insanlara karşı münasebetinde de yine ciddi bir farklılık içindedir. Üstün ve semavi bir anlayışı vardır, o anlayış ancak melekler arasında caridir. Onu biz ilk muktedabihimizden, rehberi külümüzden, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendik. Bugüne kadar da sağlam binlerce müceddit ve müçtehit kafasıyla öyle bir rasanet kazandı ki, onun aksini içimizde düşünmek, kalbimizde aksine yer vermek, İnşallah bizim için bundan sonra mümkün olmayacaktır. Kinlere, nefretlere yer vermeyeceğiz. Kinin ve nefretin aksi rifk'tir ve hilimdir. Yumuşak olmaktır. Resul-i Ekrem aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Er-da habballahu ehle beytin edhhal aleyhim rifk Allah celle celaluhu bi aileyim. Bir topluluğu, bir klanı sevdi mi, sevmek murad etti mi? Onların arasına rifk kor, şefkat kor, mülayemet kor, insanlık kor, anlayış kor ve rahatlık vaz eder ve o aile rahat yaşar. Ayşe-i Sıddıka radıyallahu anha öfkelendiği bir zamanda, Ya Ayşe! aleyki bir rifk, fenne la yedhulu fi şeyin ev enne la yedhulu fi şeyin illa zanuhum ve la yunza'u min şeyin ne oluyor ya Ayşe'm? Sen rıf'tan ayrılmamalısın. Rıfk öyle bir şeydir ki, neyin içine girerse onu süsler, zinetlendirir, debdebiye kavuşturur. Ve bir şey ki rıf'tan mahrumdur, o her şeyden mahrumdur, çirkinliğe maruz kalmıştır. Rıfk Resul-i Ekrem'in sıfatıdır. Kin şeytanın sıfatıdır. Rabbimiz Rafik'tir. Hazreti Muhammed de Rafik'ti. Seyyidine Hazreti Mesih de refiktim. Gazap şeytanın sıfatıdır. Kindarlık darlıkta şeytanın sıfatıdır. Binaenaleyh herkes sıfatlarıyla. Kimin sıfatını taşıyorsa er geç ona ulaşacak, ona varacaktır. İnsan sevdiğiyle beraber olacaktır. Sıfatlarını yaşadığıyla beraber olacaktır. Kin ve nefretle yıkılmış bir gönle sahip olmadan Allah bizi muhafaza buyursun. Amin. Binlerce daa idareti için yıkıp dökücü hadiseden sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hicret-i senyenin 8. senesi Mekke-i Mükerreme'ye istikameten azmirah ediyordu. Allah Celle Celalu Hüdeybiye müsalahasıyla kendisine vaid buyurdum ve bu istikamette Fetih Suresini inzal buyurdu, Mekke fetrini kendisine müyesser kılmıştım. Ordu da sevinç içindeydi, Resul ü Ekrem de sevinç içindeydi, Mekke'nin yakınına gelinceye kadar da kimse ne Mekke'nin geleceğinden ne de Mekke'ye gelecek ordudan haberi yoktu. Belki Mekke'de sevinç içindeydim, aradan yıllar geçmiştim. Mekke bir zamanlar Peygamberine kavuşmuştum. Hz. İbrahim'den sonra ona ait bütün şairin köhneleşmesi, fersudeleşmesiyim. İlahi bütün şairin altının üstüne gelmesi karşısında yerin göbeği Mekke mahzun idim Kendisine, Ebu Kubeys tepesine yakın bir yerde, bir hanede resul isminde, Hz. Muhammed isminde bir çocuk dünyaya geldi, beşareti ulaştırıldığı an, o adeta siyah örtüsü altında cennetlere doğru pervaz ediyor gibi bir hal, bir hava kazanmıştım. Ama aradan 40 sene geçmiş, Peygamberin vazife yaptığına şahit olmamıştım. Peygamber vazifeyle yanı başında dikilip, Kabe'nin manasını haykırdığı an ise La ilahe illallah Muhammedun Resulullah El-Kâbetü Beytullah Hakikatına karşı haince ve kin içinde karşı koymalar olmuştum. Şeytanın adamları, şeytanın askerleri ve şeytanın avaneleri kinin topluluğu. Nefretin topluluğu, rafik ve şefik olan, rıfkın ve şefkatin insanı Hz. Muhammed'e karşı çıkıyordum. 7-8 sene, 10 sene, Mekke'nin sağında solunda, yine Mekke'nin boynuna beklediği yerdanlığı takamamıştım. Buna muvaffak olamamıştım. İçinde ve sırtındaki putları atamamıştım. Orayı pisliklerden temizleme imkanı doğmamıştım. Yerin göbeğini, Yerin en az izi terk edip giderken, Kabe bir kere daha siyah örtülerine bürünmüştü. Sekiz sene daha dişini sıkmış, onun yeniden gerisin geriye dönmesini intizar ediyordu. Kendisine bir konaklık mesafede, Resulullah'ın Fethi ordusunun ışıklarının yandığı haber verilince, Kabe yeniden Kanadalı uçmaya başlamıştı. Yarın baharında olacaktır Resul-i Vesselam. elinde kılıç ama, şefkatin ve Re'fetin peygamberi yarın baharında olacaktı Beytullah'ın ve oldu da baharında Beytullah'ın. O güne kadar binlerce kötülük yapmış. Her vadide karşısına çıkmış. Akla hayale gelmedik şeyler onun için tuzak olarak kurmuş. Yeni yeni akla hayale gelmedik komplolar hazırlamış. Ve Resul-ü Ekrem Mekke'nin içine gireceği ana kadar bir an kötülükten dur olmamış bir cemaat. Resul-ü Ekrem onların omuzlarına basa basa Beytullah'ın yanına kadar gitti. Bütün Mekke inliyordu. La ilahe illallah, la şerikale. Sadaka vede ve nesr abde ve hazm al-ahsabe diyordu. Bütün sahabe coşmuş, bir bayram havası yaşıyorlardı. Allah'tan başka mabud-i mutlakı yoktur. Onun eş yoktur. Kutlar ona eş ortak olamaz ve Kabe'yi dolduramazlar. Allah peygamberine vaat ettiği şeyde doğru çıktım. Peygamberine vaat ettiği şeyi yerine getirdim. Allah kulu Hazreti Muhammed'e yardım ettim. Bu kafir ordusunu Allah tek başına hazimete uğrattım. Şu kulluktaki derinliğe bakın, Kabe fethediliyor. Hazreti Muhammed fethetti demiyor. Allah Kabe'yi fethettim, kuluna verdiği sözü doğru çıkardım. Allah kuluna nusret verdim, kul diyor. O yüceldiği yerde en yüce payası kuldum, ben kulum diyordum. Sultanlara taç giydireceği yerde kulluğunu anıyordum, kullukla görünüyordum. Zira büyüklerde büyüklüğün alameti tevazüdür. Küçüklerde küçüklüğün alameti büyük görünmektir. Kim aşağı ise, o büyük görünecektir. Kim de yüce ise başı bulutlar kadar, o da küçük göründükçe küçük görünecektir. Ve büyük kadın Ayşe-i bakın. Kâbeden içeriye girerken, harem üdutlarından içeriye girerken bir merkubun sırtındaydım. Öylesine hicap içindeydi ki, devenin veya hutta merkebin, sırtındaki eğerin kaşın alnı değecek gibi iki müklündür Resûl-i Ekrem. Hicab içinde giriyordu. Rabbim sana sığınırım. Senin beytinin bulunduğu yere gururla girmeden sana sığınırım. İşte bu tavır ve davranış bunu ifade ediyordu. Nasar-ı Abdeh ve hazeme Kuluna yardım ettiğim, ve bütün küfür ordularını o tek başına mağlup etti, hezimete uğrattım. Hazreti Muhammed değil, orduları Allah hezimete uğrattım. Mekke bununla inim inim inliyor. Putlar aşağıya dökülürken her sahabi bunu söylüyor. Beytullah'ın her köşesinden, her rükründen bu ses yükseliyor. Ali, Hazreti Ali bu sesle mesve sermezdim. Ömer Maşuk'una kavuşmuşluk içinde bu sesle mesve sermez. Ve sonra Hz. Bilal, en eski bir sahabi anlatıyorum. resûl Ekrem Beytullah'ın içine daldı, hasret Beytullah'ın içine girdi. Ancak yanında iki kişi vardı, orada namaz kıldı, iki rekat namaz kıldı. Beytullah'a ben geldim diyordu, o da ona hoşamedi ediyordu. Ve sonra dolmuş dolu insan, zengin insan, içi rahat insan, kine gönlünde yer vermeyen insan, Rafe'tin ve rifkin insanım. Ellerini kapının sövelerine koydu ve müşriklere şöyle sesleniyordu. Ma ta ve ma Ne diyorsunuz ve benim için ne düşünüyorsunuz? Hepsini Hazreti Ali'den öğrenmişlerdim. Akum kerimun ve ibn ammin karimun. Sen kerim bir kardeşsin. Kerim bir kardeşimizin oğlu, amcamızın oğlusun. Sen şerefli bir insansın. Senin şerefine karşı biz ne seza ne becer şeyler yaptık ama sultana sultanlık nitekim geda ya da gedalık yarışer diyorlardı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, <gülüyor> Gidiniz hepiniz serbestsiniz. La tasri <gülüyor> bi aleykumul Bugün benden tebii yoktur. kimseyi kınama yoktur. Günahını yüzüne vurma yoktur. İnsanı eleştirme ve didiştirme yoktur." diyordum. Bu ne müthiş bir af ilanıydı, bu ne müthiş bir şefkatti, bu nasıl bir riftti, öyle bir riftti ki, bu şefkat, bu re'fet atmosferi genişledikçe, bu atmosferin içine giren herkes, bundan müteessir, huzuru risalet penahiye koşuyor. Mekke fethedileceğine ana kadar da kılıcını elinden bırakmayan, ikrime gibi kimseler koşuyor, bu şefkatli kucağa kendilerini atıyor, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyorlardım İkrime ta Yemen'e kadar kaçmıştım. Mekke'ye girişe bile mukabele etmiş, mukavemet göstermiş. Birkaç kişinin ölmesine sebebiyet vermiş. Son cinayetlerini dahi işlemiş Ebu Cehil'in oğlu, Yemen'e kadar kaçmıştım. Binbir tehlikeyi göz önüne alan, kalbi imanla dolu hanımı yaya Yemen'e kadar gitmiştim. Kocasını ikna etmiştim. Gel şu merhametkâniyem, şu af perverete dehalet et. Gel Hazreti Muhammed'e dehalet et. Gel şu Reûfü'rrahîm'e sen de kovanı bir saldırı ver demiştim. İkreme diyor ki ben de geldim. Hanım beni ikna etti geldim. Huzur-u Risalet geldim ama o dakikaya kadar ona karşı yaptığım şeyler sadece cürümden ibaretti. Başımı kaldırıp da yüzüne bakamadım. Hanımıma işaret ederek dedim ki Ya Resulullah senin kereminden bahsederek bu hanım geldi dedi ki beni de affetmişsin. Yani benim gibisi de affedilir mi? Resulullahekremsallallahu aleyhi ve sellem dolu dolu yağmur taneleri gibiyim. Hani dolu bir buluttan dökülen yağmur taneleri gibiyim. Oraya dökülürken evet la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes affedilmiştir diyordum ve ikrime başka bir iklimi oluyordum. Bu atmosferin içine giren, onda eriyen, muhammed bir hüviyyet kazanan bu müsamaha ahlakının tesiriyle yüzlerce ve binlerceydim. Bunlar öylesine samimiyetle bu davaya dehalet ediyorlardı ki, daha Fahri Kainat Efendimiz'in vefat etmesinden 2-3 sene geçmemişti ki, ikrime yer mukta, Altında öleceği bir bayrağın altında savaşırken Yehammed'e de aynı kahramanlığı göstermiştim. O büyük soylu Haşimiye veya Kureyş'e yakışır eda ile Bedrin asabına seslenmiş, Uhud'un asabına seslenmiş, Hudeybiye asabına seslenmiş, "Resulullah'ın bayrağını düşürmeyelim." demiştim. Resul-i Ekrem'in bayrağı yere düşmemişti. İklimenin kolu kanadı kırılmıştı. Bacakları kesilmişti. Onu tanınmaz halde bulmuşlardı ama Muhammedur Resulullah yere düşmemiştim. İşte resul eklemin efetim, rafatiyim. İşte şefkat ve insaniyetim. Böylesine en katı buzdan dağları dahi eritiyorum. Onlara kendisi nesinde yer veriyorum. Kin ve nefrete gelince o ancak şeytanın yaptığını yapıyorum. O insanlarda katılık meydana getiriyor. O insanları kaçırıyor. O insanların küfür ve küfranına, dalalet ve tuya'nına sebebiyet veriyor. Muhammedi bir cemaata tekrar sesleniyorum. Siz insanlığın gönlüne ancak ricguafetinizle girebileceksiniz. Müsamahalık atmosferinizle katı insanları eritebileceksiniz. Buzdan dağlar sizin şefkatınız karşısında eriyecek, insanlığınız karşısında eriyecek ve kinden uzaklaştığınız nisbette Allah'a ve Allah'ın Resûlü'na yaklaşmış olacaksınız. Allah'ın yardımı ve nusreti sizinle beraber olsun. Rabbim bu necih milleti rıfku içinde payidar eylesin. Kin nifak ve şikakı kalbimizden kal eylesin, nez eylesin. Ve bizi onunla tezyim buyursun. Ala in hapsen el kâlam ve ablâg el nizam kâlam Allah il Mâlik el Aziz el Âlam, kâma Allahu tebaâk ve teâlâ fil kâlam. Ve ıda kura el Kurân fâ Ya İnna arsalna k ve mubeshran ve nəziran ve dağanılla Allahı bıznhi ve sırajamuniran. Ceddak Allahu Lâzim. Bârek Allahu lana ve Allah. Allah'ın kulları. Kulluk şerefi ile serfiraz Allah'ın kulları kulluk payesine bir şeyi değiştirmeme kararında olan Allah'ın kulları, en yüceliği ve en yüksekliği Rabbine kulluk, kulluğu içinde secdedebilen ve duyan, vicdanını marifeti zubaniyet doyuran Allah'ın kulları. <Sessizlik> Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'tan çok korkun, Allah'a karşı saygılı olun, Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. Azamet, rahmet ve ceberutu kadar saygılı olun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnna Allah ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itaiz Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Dost doğru yaşayışlarım. Doğru yaşayışın ifadesi olan Kur'an'ı hayata hayat kılmakla ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle şu yüksek İslam dininin ufkunuzda açması istikametinde, malınızı, canınızı infak etme, kullanma ve sarf etmekle sizi emrediyorum. وَيَنْهَا أَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, dinin emirlerini tanımayıp terkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil,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 صدق الله العظيم